Zübeyr'in müdafasıdır. Afyon, ağır ceza hakimliğine. Gizli cemiyet kurmak ve devletin emniyetini bozmak suçuyla müttehem bulunmaktayım. Aşağıda arz edeceğim vecihle, böyle bir suçu işlemediğime kat'î kanaatınız geleceği için, bu ittihamı daha şimdiden reddediyorum. Evet, Risale-i Nur talebesi olduğumu memnuniyetle ve ilan edercesine söyleyebilirim. İnkar etmek. Risale-i Nur'un bana verdiği fazilet dersleriyle zıt olduğu için bu cürmü işlemem. Risale-i Nur'un okuyucusu olan bir kimse okuduğunu gizleyemez. Bilakis iftiharla, bilaperva perva söylemekten çekinmez. Zira çekingenliği icap ettirecek hiçbir cümlesi veya kelimesi yoktur. Risale-i Nur'un kıymetini 40-50 sayfalık bir formada belirtmeye çalışmıştım. Methettim diyemem çünkü Kainatın güneşi ve aklı olan ve 1300 küsür seneden beri beşeriyeti tenvir ve irşad eden Kur'an-ı Hakimin hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur'un değil bütün külliyatını belki bir cüz'ünü bile sena etmeye muktedir değilim. Yukarıda arz ettiğim gibi kıymetini belirtmeye çalıştığım eserlerde gizli cemiyete dair mevzular tespit edilmiş ise zararlı eserleri tanıtmaya çalışmış suçuyla cezalandırınız. Fakat Harikulade ve tevkalada bir şekilde telif edilmiş olduğu, ilmiş şahsiyetler tarafından tasdik edilen ve bozulan bir cemiyeti ıslah etmek kudretine haiz olan ve 20. asırdaki insanlara rehber olup dalaletten ve materyalizmin, maddi yünlüğün ve tabiatperestliğin sürüklediği sefahet ve koyu fikir karanlığından kurtaran ve beşeriyeti ebedi saadet ve selamet çığırlarını Kur'an-ı Hakimin feziiliyle açan ve nuruyla aşikar bir şekilde gösteren Risale-i Nur külliyatında isnat edilen suca dair bahisler mevcut değilse cezalandırılmaklığımın adalet esaslarına zıt olacağını mahkemenizin de kabul edeceği kanaatindeyim. Sorgu hakimliğinde "Sen Risale-i Nur'un talebesi imişsin." denildi. Bediüzzaman Said Nursi gibi bir dâhinin şakirdi olmak liyakatini kendimde göremiyorum. Eğer kabul buyururlarsa, iftiharla, evet Risale-i Nur şakirdiyim derim. Risale-i Nur'un emsalsiz müellifi Üstadım Bediüzzaman Said Nursi, müteaddid defalar gizli düşmanları tarafından iftira edilerek, mahkemeye verilmiş ve hepsinde de beraat etmiştir. Risale-i Nur külliyatı, profesör ve İslam alimlerinden müteşekkil bir heyet tarafından, satırı satırına tetkik edilerek, bu eserlerin fevkalade bir vukufiyetle telif edildiği, ve Kur'an'a Hakimin hakiki bir tefsiri olduğunu bildiren raporlar verilmiştir. Hakikat böyleyken yine neden mahkemeye veriliyor? Bu husustaki katî kanaatimi şu şekilde arz ediyorum. Risale-i Nur'u okuyan kimseler, bilhassa idrakli gençler, kuvvetli bir imana sahip oluyorlar. Sarsılmaz ve fedakar bir dindar, bir vatanperver oluyorlar. Yıpranmaz bir imanın bulunduğu bir yere Menfi bir ideolojinin aşıladığı ahlaksızlık ve sefahet giremez. Bu sarsılmaz imana sahip olanlar çoğaldıkça masonluğun ve komünizmin dairesi asla genişleyemiyor. Komünistlerin dayandığı materyalist maddiün felsefenin hak ve hakikat ile hiçbir ilgisi olmadığını, nazariyelerinin tamamen asılsız olduğunu Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle ve gayet kuvvetli bürhan ve hüccetlerle aklen, fikren ve mantıken ispat ediyor. O çürük fikir karanlıklarına düşenleri tenvir edip kurtarıyor. Yalnız gözünün görebildiği yere inanan maddecilere dahi Allah'ın varlığını inkar ve itiraz kabili olmayan kuvvetli delillerle ispat ediyor. Bilhassa lise ve üniversite tahsil gençliğine bu harika eserler orijinal ve çekici üslubu ve yüksek edebi sanatıyla kendini okutturuyor. İşte bunun içindir ki Komünist ve masonlar, kendi zehirli fikirlerinin yayılmasına, Risale-i Nur'un kuvvetli bir mani teşkil ettiğini biliyorlar, Kur'an'ın hakiki bir tefsiri olmakla, kuvvetli bir iman kaynağı olan Risale-i Nur'u ortadan kaldırmak veya okutmamak için, çeşitli desiseler ve iftiralara başvuruyorlar. Şimdiye kadar isnat ettikleri yalanlardan hiçbir emara bulunmadığı halde, taarruzlarına devam ediyorlar. Bunlardan anlaşılıyor ki, Bizi korkutmak ve Risale-i Nur'dan uzaklaştırmak ve diğer taraftan kendi zehirli neşriyatlarını önümüze sürmek, bu suretle millet ve gençliğimizde imanın yok olmasını ve ahlak sukutunu temin ederek, hükümetin kendi kendine çökmesine muvaffak olmak istiyorlar. Ve vatan ve milletimizi yabancı bir devlete devretmek emelini taşıyorlar. Mahkeme heyetinin huzurunda bila perva onlara söylüyorum onlar iyi bilsinler ve titresinler ki, gürültüye papuç bırakmıyoruz. Zira Risale-i Nur eserlerinde hak ve hakikatı görmüş, öğrenmiş ve inanmışız. Türk gençliği uyumuyor. Bu kahraman İslam Türk milleti, başka bir devletin boyunduruğu altına giremez. Fedakâr Müslüman gençliği, sahip olduğu tahkiki iman kuvvetiyle vatanını sattırmaz. Dindar cengaver Türk milleti ve imanlı cesur Türk gençliği korkmaz. Onun içindir ki bizi insanlık seviye ve secciyesinde en yüksek mertebelere çıkaran ve her sahadaki terakkiyatımızı sağlayan ve biz gençlere din, vatan ve millet aşkını açılayarak uğrunda bütün mevcudiyetimizi feda ettirecek hakiki bir din perver olarak bizleri yetiştiren Risale-i Nur eserlerini okuyoruz ve okuyacağız. Evvelce de arz ettiğim vecihle, Risale-i Nur'dan pek az okuduğum halde, pek fazla istifade ettim. Vatan ve millet ve bütün insanlıkça, gayet azim faydeleri temin edecek olan, bu çok nafi eser külliyatını, eğer servetim olsaydı neşrettirmek için, hepsini sarf ederdim. Zira dinimin, vatan ve milletimin ebedi saadet ve selameti uğrunda, bütün mevcudiyetimi feda etmeye hazırım. Hem Risale-i Nur'a safdilane inanmamışım, 33 ayet-i Kur'aniye ve Hazreti Ali radıyallahu an ve Abdülkadir Geylani radıyallahu an hazretleri Risale-i Nur'un telif edilip bu asırdaki insanları irşad edeceğini gaybi bir surette bildiriyorlar. Bununla beraber Risale-i Nur'dan okuduğum kitaplar bu eser külliyatının hak ve hakikati öğreten ve beşeriyeti ıslah eden eserler olduğu kanaatini vermiştir. Ruhumda büyük bir boşluk hissederek Okuyacak kitap ararken, Risale-i Nur'u okuduğum zaman, elimde olmayarak ondan ayrılamadım. Kalbimdeki o büyük ihtiyacı, Risale-i Nur eserlerinin karşıladığını hissettim. İlmî ve imanî şüphelerden kurtaran, akli ve imanî ispatları onda buldum. Böylelikle vesveselerin verdiği sıkıntılardan kurtuldum. Bu hakikatlardan anladım ki, Risale-i Nur bu asrın insanları olan bizler için yazdırılmıştır. Ahlak, edep ve terbiye gibi en yüksek meziyetlere sahip olabilmek için kuvvetli bir imana sahip olmak lazımdır. İman hakikatları, Risale-i Nur'da gayet kuvvetli deliller ve açık misaller ile anlatıldığı için okudukça imanım kuvvetlenmiştir. Bu sayede dalalete düşmekten, en yüksek medeniyet esaslarını cami, hak ve hakikat olan dinimden dönüp, kızıl ejderin hapı olmak felaketinden kurtuldum. Bunun içindir ki okuyucularını birçok maddi ve manevi felaketlerden kurtaran ve bir üniversite mezunundan ziyade bir ilme sahip eden İslamiyet, vatan ve millet sevgisini aşılayan, Allah'a itaatı, çalışkanlık ve merhameti öğreten Risale-i Nur'dan kıymetini anlayan hiçbir fert ne bahasını olursa olsun ayrılmaz. Bu riyasız, has hürmet ve tazim hiçbir kimsenin kalbinden çıkartılamaz. Risale-i Nur, iddia makamınca muzır eserler diye tavsif ediliyor. Bu vicdansızlığı ve yalanı şiddetle protesto ediyorum. Ve benim de teşvikatta bulunduğum iddia ediliyor. Evet, bu doğrudur. Fakat diğer iftirayı işiten bütün münevverlerin kalpleri sızlamış ve hatta ağlamış, dişleri gıcırdamıştır. Yirminci asır pozitif fikirlerin hükümran olduğu bir zamandır. Delilsiz, ispatsız şeylere inanılmıyor ve inanmıyoruz muzır eserler olduğunun ispatını isteriz. İftiraları yapan gizli düşmanların maksatlarından birisi de, Risale-i Nur okuyucularının Kur'an'a hizmet uğrunda, Müslümanlık bağları ile birbirlerine görülmemiş bir şekilde sarılmış olarak tezahür eden ve bunlardan başka bir maksada matuf olmayan, sadece hürmet, şefkat ve sevgisinin ifadesi olan tesanüdünü kırmak ise, aldanıyorlar. Beyhude hiç uğraşmasınlar. Risale-i Nur'u okuyanların en gerisi, en amisi olan ben onlara şöyle cevap veriyorum. Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz cenupta, birimiz şimalde, birimiz ahirette, birimiz dünyada olsak biz yine birbirimizle beraberiz. Kainatın kuvveti toplansa bizi Yüksek Üstat Said Nursi'den ve Risale-i Nur'dan ve bizi bizden ayıramazlar. Zira biz Kur'an'a hizmet ediyoruz ve edeceğiz ahiret hakikatına inandığımız için, manevi olan bu sevgi ve tesanüdümüzü elbette hiçbir kuvvet sökemeyecektir. Çünkü bütün Müslümanlar, saadet-i ebediye makarrında toplanacaklardır. Vatan ve milletimizin selameti namına mühim bir hakikati müsaadenizle arz ediyorum. Komünistlerin gizli planlarından birisi de, halkı hükümet aleyhine teşviktir. Bediüzzaman Sayit Nursi'yi hapse sokturmak ve eserlerini zararlı gibi göstermek için hükümet erkanına uydurma ihbarlar yapılmakla beraber, hiçbir ferdin inanmadığı menfi propagandalar yapılıyor. Bediüzzaman Sayit Nursi'nin bu asırda nadir bir İslam dahisi ve her bir cihette eşsiz bir şahsiyet olduğuna, bu millet senelerden beri o kadar inanmış ki, hakiki olan bu kanatı hiçbir propaganda çürütemiyor ve çürütemez. Büyük bir üstadın eserlerinden müstefit olmağı lütuf buyuran Cenabı ı Hakk'ı hamdü senalar ederim. İman, İslamiyet dersi alarak, büyük faydalerem nailiyetime sebep olan bir üstada, bütün ruhu canımla medyunum, senelerden beri sıkıntılar içerisinde eser yazarak, gençliğimizi komünizm yemi olmakla ebedi haps-i mahkum edilmekten kurtaran bir müstakim üstad için, senelerce dünya hapsinde kalmağa hazırım. Yirmi seneden beri milyonlarla insana din, iman, İslamiyet, fazilet dersi veren ve onları dinsizlikten muhafaza eden Kur'an tefsiri Risale-i Nur idam edileceksem, sehpaya Allah, Allah, Ya Resulallah sadalarıyla koşarak gideceğim. Komünizme kapılıp dininden çıkan, ebedi felaketlere yuvarlanan, ve vatan haini olarak kurşuna dizdirecek cürümlerden gençlerimizi koruyan Risale-i Nur uğrunda kurşunla öldürüleceksem, o kurşunlara çekinmeden göğsümü gereceğim. Üstadım Bediüzzaman için hançerlerle parçalanırsam, etrafa sıçrayacak kanlarımın Risale-i Nur, Risale-i Nur yazmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Muhterem heyet-i hâkime, Risale-i Nur tahsili hakikaten harika ve orijinaldir, emsalsizdir herhangi bir tahsilde maddi menfaat ve bir mevki gaye edinilerek o tahsile devam edilir. Dersler ekseriyetle maddiyat ve şöhrete erişebilmek için belki de zoraki okunur. Risale-i Nur'un organize edilmemiş serbest bir üniversiteye benzeyen tahsiline, eserleri okumak suretiyle devam edenler ise Kur'an ve imana hizmet etmekten başka herhangi dünyevi bir maksat taşımıyorlar. Böyle olduğu halde İlmi, imani ve ciddi eserler olan Risale-i Nur, o kadar büyük bir şevk ve aşkla ve o kadar sonsuz bir hazla okunuyor ki, sadık okuyucularını defalarca okumak gibi kuvvetli bir arzuya sahip ediyor. Risale-i Nur'u yazıp okuyanlar, mahkeme kapılarında hayatları tehlikeye düştüğü halde, bu harika eserleri okuduklarını itiraf ve okuyacaklarını ilan ediyorlar. İdam kararı verileceğini bilseler dahi, bu sebatlarını izar etmekten çekinmiyorlar. İşte Risale-i Nur'un birçok harikalarından şu hususiyeti, sizlere şu kanatı veriyor. İtiraf edenler, acaba canlarını yolda mı buldular? Demek Risale-i Nur'da ve Bediüzzaman'da öyle yüksek bir hakikat var ki, ve bunlarda zararlı bir şey yokmuş ki, inkar etmediler. Tahsildeki talebeler, otorite ve disiplinle idare edilerek okutturulur. Bediüzzaman ise, Hiçbir kimseyi Risale-i Nur'a mecbur etmemiş. Fakat yüzbinlerle okuyucunun çoğu onu görmeden, ona sarsılmaz ve kopmaz bir bağla talebe olarak Risale-i Nur'dan derslerini alıyorlar. İşte böyle harikulade bir tedris, yakın ve uzak tarihin hiçbir medresesinde görülmemiştir, hiçbir üniversitede rastlanmamıştır. Sayın savcı, bediüzzaman'a olan hürmetin şekli diğer müfessirlerde görülemiyor dedi. Doğrudur. Hürmet ve tazim, büyüklük ve kemalatın derecesine, minnet ve şükran da elde edilen istifadenin miktarına göre olduğuna nazaran, Bediüzzamanın eserlerinden azim faydeler elde ediliyor ki, ona olan tazim ve minnettarlıklar da görülmemiş bir şekilde oluyor. 20. asrın en büyük bir İslam mütefekkiri ve müellifi olan Bediüzzamanı, komünist ve masonlar bizlere, bilhassa gençliğimize tanıtmamaya çalışmışlardır. Fakat uyanık Türk İslam milleti ve gençliği, o din kahramanı üstadı tanımış, istifade etmiş ve ettirmiştir. İşte bunun içindir ki, Bediüzzaman'a karşı olan tevkalade bağlılık ve itimat sarsılmayacaktır. Risale-i Nur'daki ayetler, Kur'an-ı Hakîm'in en büyük mucizesi olan nususiyetleri kaybettirilmeden, Büyük bir sanat ve mehâretle Türkçemize tefsir edildiği için Risale-i Nur'u kadın erkek, memur ve esnaf, alim ve feylesof gibi her türlü halk tabakası okuyup anlayabiliyor. Kendi istidatların nispetinde gördükleri istifadeler karşısında ona bir kat daha sarılıyorlar. Liseliler, üniversiteliler, profesörler, doçentler, feylesoflar okuyorlar. Bu münevver sınıflar fevkalade istifade ettikleri gibi Risale-i Nur'un harikuladeliğini ve tehlif sanatındaki üstünlüğünü tasdik edip, hayretler içerisinde bütün külliyatı okumak iştiyakına sahip oluyorlar. Bediüzzamanı ve Risale-i Nur'u her yeni tanıyan müdrik ve takdirkar kimseler, daha evvel tanımadıklarına binler teessüf edip, Kaybettikleri zamanları telafi edebilmek için, müsait vakitlerini boşa sarf etmeyerek, beş dakikalık bir zamana dahi ehemmiyet verip, geceli gündüzlü Risale-i Nur'a çalışmaya başlıyorlar. Bu rağbet ve şiddetli alaka, hiçbir psikolog, sosyolog ve feylesofun eserinde görülmemiştir. Onlardan ancak tahsilli kimseler istifade edebilmişlerdir. Bir ortaokul çocuğu veya okumasını bilen bir kadın, büyük bir feylesofun eserini okuduğu zaman istifade edememiştir. Fakat Risale-i Nur'dan herkes derecesine göre istifade etmektedir. Bunun için sizlerin Bediüzzaman ve Risale-i Nur şakirtlerine vereceğiniz beraat kararını bütün bir millet bekleşiyor. Eğer Said Nursi, talebelerine musibet zamanında sabır ve tahammül ve itidal telkin etmemiş olsaydı, Gönüllü alay kumandanı olarak harbe iştirak ettiği zaman topladığı talebeleri gibi hürmetkar olan binler Risale-i Nur şakitleri Afyon tepelerine kuracakları çadırlar içerisinde Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararını bekleyeceklerdi. Said Nursi ve Risale-i Nur şakirtlerinin çalışmalarını kanun çerçevesine alınıp gizli cemiyet olduğu ispat edilemiyor. Neden ispat edilemiyor? Acaba bu kuflu bir adliyeci olmakla Baş müddeiumumi ileye kadar yükselen bir şahıs bu ispatı kanunla yapmaktan aciz midir? Hayır, katiyen aciz değildir. Ortada gizli bir cemiyet diyecek bir teşkilat yoktur ve onun için cemiyetçilik ispat edilemiyor. Savcının evvelen nur talebeleri bir cemiyet değildir diye kanun dairesindeki tam görüş ve isabetle verdiği hükmü biraz sonra her nedense cemiyettir diye iddia etmesi bir tenakuzdur elbette hükümsüzdür, heyet-i hakimenin gayet açık olan bu hakikatı idrak ederek, gizli cemiyet yoktur diye karar vereceğinden emin bulunmaktayız. Sayın hakimler, teessür ve ıstırap karşısında kalpten bir parça kopsaydı, bir genç dinsiz olmuş haberi karşısında, o kalbin atom zerratı adedince paramparça olması lazım gelir. İşte sizin vereceğiniz beraet kararı, İslam gençliğinin, İslam dünyasının bu dehşetli afetten tesirli bir şekilde kurtulmasına sebep olacaktır. Ve beni Bediüzzaman ve onun eserlerine kopmaz bir bağ ile bağlayan saikten biri de budur. Risale-i Nur'un serbestiyetine vereceğiniz beraet kararı, bütün Türk gençliğini ve bütün Müslümanları dinsizlik fecaatinden kurtaracaktır. Zira yüksek hakikatler hazinesi olan Risale-i Nur, hiç şeksiz ve şüphesiz elbette bir gün olup bütün dünya âleminde tanınacaktır. Bu itibarla sizler insanlığın takdirine mazhar olacaksınız. Sizin vereceğiniz beraat kararı hal ve istikbalde nesilleri minnettar ve müteşekkir edecek ve Risale-i Nur okunup azim faidelere nail olundukça takdirle yad edileceksiniz. Sakın zannetmeyiniz ki, samimi olarak söylediğim bu sözlerimle riyakarlık yapılıyor. Asla ve katiyyen. Çünkü zamanın mahkemesinde hiçbir kimseden korkmuyorum, çekinmiyorum. Yalnız pek kısa olarak müsaadenizle şu kadarcık arz ediyorum ki, savcı bu mübarek vatanda, masonluk, komünistliği pevkalade, faikiyetle önlemek çaresi olan ve önlemekte olan Risale-i Nur'a, ve müellifine ve okuyucularına öyle şenî ithamlarda bulunmakta devam eder ve o tamamen hatalı ithamlarından vazgeçmezse, hissiyata kapılarak aleyhtarlık ederse, komünistlik ve farmasonluğu desteklemiş olur ve ithamlara hakiki hedef olan muzır dinsizlerin türemesine yardım etmiş olur. Temyiz mahkemesi layihasından bir parçadır. Dinsiz komitelerin neşriyatlarının, vesvese ve şüphelerin neticesinde yıkılan imanları, Risale-i Nur eserleri ispatçılıkla imar ediyor. İşte gençliğimizin Risale-i Nur'a elektriklenmiş gibi sarılmalarının en ince sır ve hikmetlerinden bir tanesi de budur. Senelerden beri feragat-ı nefisle ve eşsiz bir fedakarlıkla ihtiyar, hasta ve fevkalade ihtimama muhtaç bir çağda, gizli düşmanları olan komünist ve masonların, ve bunlara aldananların çeşitli işkencelerine karşı, tahammülün fevkinde sabrıyla Bediüzzaman Sayit Nursi, din aleyhindeki birçok sinsi planları, hakikat bin ile realist görüşüyle fark etmiş, dehşetli dessasane ve perdeli olan bu planları akim bırakacak imani eserleri telif etmiştir. Fakat ne hazin ve acıklı ve binler teessüflere şayeste bir vaziyettir ki, bu İslamiyet kahramanı, ve Harikulade Büyük Zat 25 senedir hapislerde, zindanlarda, tecridi mutlaklarda imha edilmeye çalışılmaktadır. Komünistlerin ihanetiyle meydana gelen evhamın icap ve neticesi olan garazkarlıklarla Risale-i Nur müellifi cezalandırılsa dahi Risale-i Nur eserleri yine büyük bir iştihak ve gittikçe artan bir alaka ile okunmakta devam edecektir. Birinci ve en kuvvetli delili şudur ki Yeni harf ile teksir edilebilen Asa-i Musa eserini okuyan gençler, Kur'an harfleriyle yazılmış mütebaki eserleri de okuyabilmek için, kısa bir zamanda o yazıyı da öğreniyorlar. Bu şekilde birçok ilimlerin öğrenilmesine engel olan ve dinden imandan çıkarmak için telif edilen eserleri okumağı mecbur eden Kur'an hattını bilmemek gibi büyük bir seddi de yıkmış oluyorlar. Bir milletin gençliği ne zaman Kur'an ve ondan lemean eden ilimlerle tecihiz ve tahkim edilmiş ise, o vakit o millet terakki ve teali etmeye başlamıştır. Gençlik, iman ve İslamiyet ihtiyacıyla yanan ruhlarını, Kur'an tefsiri Risale-i Nur'un füyuzat ve envariyle doldurmaya başlamıştır. Böylelikle tahkiki bir imana sahip olacak gençliğimiz, dinsizliğe, komünistliğe karşı mücadele edip, vatanlarını İslam düşmanlarına asla sattırmayacaklardır. Bunun için eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nur'un neşri için mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yaptıracağız. Evet, evet, evet. Binler defa evet. Savcı iddianamesinde diyor ki Said Nursi eserleriyle üniversite gençlerini zehirlemiştir. Biz de buna mukabil deriz ki, eğer Risale-i Nur bir zehir ise, bizim bu zehirlere tonlarla, binlerce kilo ihtiyacımız vardır. Eğer çoklukla olduğu yeri biliyorsa, bize tayyarelerle sevk etsin. Biz Risale-i Nur talebeleri, iman ve İslamiyet hizmeti uğrunda zalimlerin zulmüne maruz kaldığımız vakit, hapishane köşelerinde veya darağaçlarında ölmeyi istirahat döşeğindeki ölüme tercih ederiz görünüşü hürriyet hakikati istibdada mutlak olan bir esaret içinde yaşamaktansa hizmet-i Kur'aniyemizden dolayı zulmen atıldığımız hapishanede şehit olmayı büyük bir lütfu ilahi biliriz Afyon hapsinde mevkuf Konyalı Zübeyir Gündüzalp Not Bu müdafaa ve temyiz layihası temyiz mahkemesine gönderildikten sonra, temyiz reisliği Zübeyir'in hapisten tahliyesi için telgrafla emir vermiştir.